1. Fasl Kitabın başından buraya kadar, Haynın radıyallahu teâlâ anhum'a, daha üstün olduğunu nakle ve akla dayanarak bildirdik. Şimdi muhaliflerin şüphelerini gidermeye çalışalım. Burada, imamiye ve zeydiye fırkalarına cevap verecek değiliz. Onlara, ayet-i kerime ile, hadis-i şerifler ile değil, başka türlü cevap verilir. Bu meselede doğru düşünenler de, yanlış düşünenler de üç kısımdır. Nasir-i Tusi bunları şaşırtmıştır. Nasireddin-i Tusi, Tecrit kitabında hazret Ali'nin şeyhandan daha üstün olduğunu bildiriyor. Cihatlarda yaptığı kahramanlıkları ve Resulullah'ın hizmetinde çektiği sıkıntıları yazıyor. Bedir, Uhud, Ahzab yani Hendek, ve Hayber ve Huneyn gazalarındaki hizmetlerini başka hiçbir sahabi yapmamıştır, diyor. Alimlerin ilimleri ondan gelmektedir. Böyle olduğunu kendi de haber vermiştir. Mubahale ayetinde ve enfusena buyuruldu ki bu onun şanını bildirmektedir. Çok cömert idi. Rasulullah'tan sonra insanların en zahidiydi idi. İbadeti en çok olanı idi. En âlimi, en şereflisiydi. İlk iman eden odur. En fasih konuşan o idi. Reyyî, keşfe en doğru olan, Allahü Teala'nın emirlerinin yapılması için en çok uğraşan, Kur'an-ı Kerîm'i en iyi ezberleyen o idi. Gayb'tan haber verirdi. Duaları kabul olurdu. Çok kerametleri görüldü. Resûlullah'ın sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, yakın akrabası, ve ahiret kardeşiydi. Onu sevmek, ona yardım etmek, her Müslümana vacip oldu. Peygamberlere müsavi olduğu bildirildi. Kuş olayı, onun şerefinin yüksek olduğunu gösteriyor. Musa yanında Harun gibiydi. Halife olacağı, Gadir denilen yerdeki hadis-i şerifle bildirildi. Küfr üzere bir an yaşamadı. İslam'a çok hizmet etti. Ruhu da bedeni de kâmil idi, diyor. Cevap Fadli cüz-i yani birkaç şeyde üstün olmak ile fadli külli yani her şeyde üstün olmak başkadır. İnsanı peygambere benzeten çeşitli sıfatlar vardır. Bunları birbirine karıştırmamalıdır. Millete reis olmak, peygambere halife olmak üstünlüğü ile başka üstünlükleri iyi anlamak lazımdır. Allahü Teala Maide suresinin üçüncü ayetinde bugün dininizi kemale getirdim. ''Size nimetimi tamamladım buyurdu. Bunun için din ve millet işlerinde peygamberden başkasına bakılmaz. Allahü Teala sevgili peygamberine ihsan ettiği nimetlerin çoğunu hayatta iken vermiş, bir kısmını da sonra vereceğini vaat etmiş, bunları bazı sahabiler elinde yaratmıştır. Bu sahabiler Resulullah'a (sallallahu teala aleyhi ve sellem) peygamberlik vazifesinde Benzemekle şereflenmişlerdir. Eshâb-ı bu bakımdan Resulullah'a benzemeleri farklıdır. En çok benzeyenleri şeyhain oldu. Bunu iyi açıklayabilmek için tecrit kitabının yazıları birer birer aşağıda yazılacak. Her biri cevaplandırılacaktır. Sual 1 hazret Ali din uğrunda çok cihat yaptı. Onun kadar kahramanlık gösteren oldu mu? Cevap 1 Hazret-i an gazalarda kahramanlık göstermesi, Rasulullah'ın yardımı ileydi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şeyhâine de bu yardımı yaptı. Hicret ile vefat arasındaki zamanda, hazret Ali'ye olan yardımı daha çok idi. Hicretten önce ve vefattan sonra ise, şeyhâine olan yardımı daha çok idi. Fakat peygamberlik vazifesinde benzeyiş, Şeyhain'de daha çok oldu. Sual 2 Eshab-ı kiram çok şeyi hazret Ali'ye sorup öğrenirlerdi. Bu onun daha üstün olduğunu göstermiyor mu? Cevap 2 hazret Ömer de ilminin çok olmasıyla müjdelenmiş idi. Tirmüzi bildiriyor ki hazret Ali irtidâd eden birkaç kişiyi yaktı. Bunu Abdullah İbn Abbas işitince ben olsaydım yakmazdım öldürürdüm. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinden çıkanı öldürünüz buyurdu. Bir kere de Allahü Teala'nın yapacağı azap ile siz azap yapmayınız buyurdu, dedi. Hazret-i Ali bunu işitince Abdullah İbn Abbas doğru söylüyor buyurdu. Hazret-i Ali'nin radıyallahu Teala anh masum olmadığını, yanıldığını gösteren böyle haberler Müslimde ve başka kitaplarda yazılıdır. Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi övdüğü gibi hesabı Kiramdan çoğunu da sena buyurmuştur. Şeyhain için benden sonra Ebu bekre ve Öme’re itaat ediniz. Ve Cennetteki adamların en üstünü Ebu bekkri ve Ömerdir. Hadisi şerifleri meşhurdur. Ömer’in geçtiği yoldan şeytan kaçar. Hadis-i şerifi ve gömlek rüyasını ve süt rüyasını söyleyerek ilim ve din ile tabir buyurması Hazret Ömer'i müjdelemiştir. Ubey bin Kâb içinde Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyanınız Ubey bin Kâb'tır, buyuruldu. İbni Ümmi Abdin razı olduğu kimseden ben de razıyım ve halali ve haramı en çok bileniniz Muaz'dır ve her ümmetin emini vardı. Bu ümmetin emini Ebu Übeydedir. Ve her peygamberin havarisi vardı. Benim havarim Zübeyirdir. Ve ilmin dörtte birini AİŞE'den öğreniniz. Hadisi şerifleri, çeşitli sahabileri bir üstünlükle övmektedir. İnsaf ile düşünülürse, bu üstünlükleri içinde en üstün olanı itaat olunmak. Ve cennet adamlarının en üstünü olmaktır. Hazret Ali de bunu bildirerek benim size vezir yani müşavir olmam, size emir olmamdan daha iyidir buyurmuştur. Alimlerin ilimleri ondan geldiği gibi şeyhinden de gelmektedir. Din alimleri kiraat, fıkh, hadis, tefsir, usul, tasavvuf, kelam ve lisan alimleridir. Kiraat alimlerinden yedisi meşhurdur. Bunların hepsinin ilmi Hazreti Osman'ın yazdırdığı Kur'an-ı Kerim'den alınmıştır. Bu Kur'an-ı Kerim'i ise Şeyhain Hain, Radyallağhü Tala' topladı. Bunu da Hazret Ömer'in gönderdiği alimler her yere ulaştırdı. Hazret Ali'den Radyallağhü Tala' anhi ise yalnız iki rivayet gelmiştir. Fıkh alimlerinden Hanefi, Şafii ve maliki mezheplerinin temelleri Hazreti Ömer'in yaptığı icma bilgilerine dayanmaktadır. Bunların ana kitaplarında Hazreti Ali'den gelme rivayet pek azdır. Hadis alimlerine gelince, bunların bildirdikleri hadisi şeriflerin çoğunu Ebu Hureyre ve Abdullah ibn Ömer ve Aisha ve Abdullah bin Mesud ve Abdullah bin Abbas ve Enes bin Malik ve Ebu Saidi Hudri ve Cabir bin Abdullah radıyallahu ta'ala anhüm haber vermişlerdir. Bunların da çoğu, şeyhainden rivayet etmektedir. Medine, Şam, Yemen ve Mısır alimlerinin hazret Ali'den rivayetleri azdır. Kufelilerin rivayeti çok ise de, bunların halleri bilinmemektedir. Üsül ilmini, İmam-ı Şafii, Rahmetullahi Teala aleyh kurdu. Bunun kitap, sünnet, icma ve kıyas üzerindeki temel bilgileri ise, hep şeyhainden gelmektedir. Sonra, her mezhep imamı kendi mezhebi için usul koydu. Bu usullerin eshab-ı kiramın sözleriyle hiç ilgileri yoktur. Kelam alimlerinin temel bilgileri ehli sünnet ve cemaat itikadıdır. Bu bilgiler de Şeyh Hayn'den radıyallahu teâlâ gelmektedir. Zamanla eklenen bilgilerin ise eshab-ı kiramın sözleriyle bir ilgisi yoktur. Tefsir ilmini kuran Ömer'dir. Radyallahu Talaa Anh. Tasavvuf ilmine gelince kalbin sohbetle temizlenmesi şeyhainden gelmektedir. Haseni Basri'nin Hazret Ali'den feyz alması ve hırka giymesi doğru değildir diyenler de vardır. Hazret Ali'nin Radyallahu Talaa Anh kendi üstünlüklerini söylemesi caizdir. Büyük bir zatın iyi niyetle başkalarının kendinden feyz alabilmeleri için üstünlüklerini bildirmesi caizdir hazret Ali hutbede, Kur'an-ı Kerim'den dilediğinizi bana sorunuz. Vallahi her bir ayetin gece mi, gündüz mü geldiğini ve ovada mı, dağda mı indiğini bilirim buyurdu. Şeyh Hayn'ın radiyallahu te anhum'a tevazu pek çoktu. Mesela Ebu Sıddık radiyallahu anh dalla bir kuş görünce, Ne mutlu sana ey kuş, dilediğin dala konarsın, dilediğin meyveleri yersin. Kıyamet günü hesaba çekilmez, azap görmezsin. Keşke senin gibi bir kuş olsaydım, dediği meşhurdur. Hazreti Ömer'in de bir avuç toprak olmak için söyledikleri kitaplarda yazılıdır. Allahü Teala'ya yakın evliyanın halleri birbirine uymaz. Kimi övünmüş, kimi yok olmak istemiştir. İsa Aleyhisselam imbisat halinde neşeliydi. Yahya Aleyhisselam ise çok zaman korku içinde üzüntülüydi. Hazreti Bekre radıyallahu teala an ey Allah'ın halifesi dediler. Ben Resulullah'ın halifesiyim ve buna razıyım dedi. Sual 3. Ve enfüsena ayeti kerimesi Hazreti Ali'nin radıyallahu teala an üstünlüğünü göstermiyor mu? Cevap 3. Tefsirlerde bildirildiği üzere bu ayeti kerimeye mübahile ayeti denir. Mubahale yapmak ve mubahale yaparken çocukları ve akrabayı da yanında bulundurmak Arabistan'da adet idi. Rasulullah da sallallahu aleyhi ve sellem mubahale yaparken bu adete uyarak çocuklarını ve akrabasını topladı. Bu ayet-i kerime Hazreti Ali'nin radıyallahu teala akraba olmak şerefini göstermektedir. Bu şerefin büyüklüğüne hepimiz inanıyoruz. Fakat bu şeref, fadlı külli yani her bakımdan üstün olmayı göstermez. Bunun gibi, sen bendensin, ben de sendenim gibi hadisi i şerifler, akrabalık şerefini göstermektedir. Çünkü, Hazreti Abbas için ve Ebu Leheb'in kızı Dürre için de böyle buyurulmuştur. Böyle sözler, fadlı cüz-i'yi yani bir bakımdan üstünlüğü gösterir. Her bakımdan üstünlüğü göstermez. Hamamda bir aslan gördüm demek gibidir hamamda arslan gibi kuvvetli bir insan görmüş olduğunu bildirmektedir. Yoksa dişleri, pençesi ve yelesi arslanınkiler gibi demek değildir. Sual 4. hazret Ali radıyallahu teâlâ an çok cömert idi. Bu üstünlüğü ayet i kerime ile metholundu. Cevap 4. hazret Ali radıyallahu an elbet çok cömert idi. Bunun gibi daha nice üstünlükleri de vardı. hazret Ali'nin bu üstünlüklerine ve eshab-ı kiramın çoğundan daha üstün olduğuna hepimiz inanıyoruz. Biz burada şeyhainin daha üstün olduğunu bildirmek istiyoruz. Cömertlik iki türlüdür. Birisi kendi malını muhtaç olanlara bol bol vermektir. İkincisi beytül mal denilen devlet hazinesi memurlarının beytül malden hakkı olanlara haklarını eksik vermemesidir. Şeyhain iki bakımdan da daha çok cömert idi. Hazreti i Ebu hicretten evvel ve hicretten sonra Resulullah için verdiği malların çokluğunu siyer kitapları söz birliği ile bildiriyor. Bir gece Allah için on bin altın, ertesi gün on bin altın ve ayrıca gizlice on bin altın ve herkesin yanında on bin altın dağıtınca Nisa suresinin 36. ayeti gelerek Allahü Teala tarafından meth ve senâ buyuruldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabım arasında bana sohbetiyle ve malı ile en çok hizmet eden Ebu Bekir'dir buyurdu. Tebük gazvesinde malının hepsini verdi. Hazreti Ömer'in radıyallahu teala anh de Allah yolunda malını verdiği çok olmuştur. Tebük gazvesinde malının yarısını verdi. Hazret Ali'nin bu kadar mal verdiği hiç işitilmemiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bakıyordu. Hicretten sonra da malı yoktu. Şeyhan halifeyken Beytül Mal'den ancak geçinecek kadar ücret alırdı. Hazinenin hepsini millete dağıtırlardı. Hazreti Ali radıyallahu teala an halifeyken millete dağıttığı onlarınkinin binde biri olamaz. Ukeyl'in geçim sıkıntısından Hazreti Ali'ye kızdığı bu yüzden Muaviye'nin Radiyallahu Teala anh yanına gittiği meşhurdur. Sual 5. Hazreti Ali Resulullah'tan sonra insanların en zahidi idi. Cevap 5. Evet, Hazreti Ali'nin zühdünün çok olduğu meydandadır. Eshab-ı Kiram'ın çoğundan daha zahit idi. Zühd dünyaya düşkün olmamaktır. Bunun en kıymetlisi halifeliği de istememektir. Şeyh halifeliği bırakmak istediklerini Eshâb-ı söz birliğiyle bildiriyor. hazret Ali ise, halife olmak için uğraştı. Dine ve Müslümanlara hizmet için istedi diyenlerin, şeyhainı da halife oldukları için, kötülememeleri lazım olur. Fakat şeyhain, halife olmak için uğraşmadılar. hazret Ali ise çok uğraştı. hazret Ömer'in zühdünün mükemmel olduğunu, Sa'd İbni Ebi Vakkas bildiriyor. Şeyhain'in zühdünü, Kanaatini bildiren haberler sayılamayacak kadar çoktur. Zahitlerin en üstünü Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Şeyhain halifeyken tam ona benzediler. Allahü Teala'nın emirlerini yerleştirmek, yaymak için her şeyi yaptılar. Böyle olduğunu Hazreti Ali de bildirdi ve Rasulullah, sallallahu Teala aleyhi ve sellem hepimizden ileridedir. Ebubekir de öyle oldu. Ömer bunların üçüncüsü oldu. Sonra her şey bozuldu. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın dilediği şeyler baş gösterdi, dedi. hazret Ali'nin çok ibadet yaptığı için, eshab kiramın çoğundan ileride olduğu meydandadır. Fakat, şeyhainden ileride olduğu söylenemez. Radiyallahu Teâlâ anhum. Sual 6 hazret Ali, Radiyallahu Teâlâ anh, önce iman etti. Bundan büyük şeref olur mu? Cevap 6 Önce iman eden bazı alimlere göre Hazreti Ali'dir, bazılarına göre ise Hazreti Ebu Bekr'dir. Hazreti Hatice'nin bunlardan önce iman ettiği söz birliğiyle bildirilmiştir. Önce iman etmek daha üstün olmaya sebep olsaydı Hazreti Hatice ile Zeyt ı kiramın en üstünü olurlardı. Önce iman etmenin bir üstünlük olması, başkalarının imana gelmelerine sebep olduğu içindir. Bu da ancak bali olmuş yetişmiş kimse de olur. Hazreti Ali iman ettiği zaman çocuktu. İman ettiğini babasından bile sakladı. Önce iman ederek başkalarını imana getirmek üstünlüğü yalnız Ebu Bekir'de radiyallahu teala anh hasıl oldu. Suali 7. Hazreti Ali radiyallahu teala anh ashab-ı kiram'ın en fasih konuşanıydı. Cevap 7. Hz. Ali'nin fasih, beli ve edip olduğu ve bu bakımdan Eshâb-ı çoğundan üstün olduğu meydandadır. Fakat, Şeyhain'den daha üstün olduğu söylenemez. Çünkü, Şeyhain'ın çok fasih hutbelerini Eshâb-ı Kirâm'ın büyüklere haber vermiştir. Hz. Ebu çok fasih olan kasideleri İbni İsak tarihinde yazılıdır. Bununla beraber çok fasih olmanın halifelikle bir ilgisi yoktur. Evet, İslamiyet'i bildirirken fesahet lazımdır. Şeyhain radiyallahu anhüma her şeyi gayet fasih bildirdiler. Ayrılıkları, anlaşmazlıkları tamamen ortadan kaldırdılar. hazret Ali radiyallahu anh, zamanında hasıl olan anlaşmazlıkların hiçbiri çözülemedi. hazret Ali'nin radiyallahu teâlâ anh, sözü ile içtihadını değiştiren bir sahabi bulunduğu işitilmemiştir. Sual 8 Hazreti Ali'nin re'yi keşfi en doğru değil miydi? Cevap 8. Evet, Hazreti Ali'nin ictihadının doğru olduğuna ve naslardan hüküm çıkarmaktaki ve suallere cevap vermekteki süratine kimsenin bir diyeceği yoktur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu bildirerek hüküm vermekte en ileride olanınız Alidir buyurmuştur. Hazreti Ömer eshab-ı kiramın üstünlüklerini sayarken Hükmetmekte en üstünümüz Ali'dir.'' demiştir. Fakat bu üstünlüğü Şeyhinden önce Halife olmasına sebep göstermek doğru olamaz. Çünkü Hazreti Ebü Bekr Halife olunca Arapları mürtet olmaktan vazgeçirmek için neler hükmettiyse hepsi faydalı oldu. İran'a ve Rumlarla yapılan cihatlarda Hazreti Ömer'in düşünceleri ve emirleri hep zafer sağladı. Hazreti Ali Halife iken Yaptıkları zararlı oldu. Meşveret edinenlerin reylerini beğenmezdi. Abdullah İbni Abbas bunu açıkça bildiriyor. Hazreti Osman şehid edilince, hazret Ali'ye, oğlu Hazret-i söyledikleri kitaplarda yazılıdır. Reyin, içtihadın doğru olması demek, faydalı sonuçlar getirmesi demektir. Bu da yalnız, şeyhaynın rey ve içtihatlarında tam olarak hasıl olmuştur. Sual 9 Hazreti Ali radıyallahu teala an Allahu Teala'nın emirlerinin yapılması için en çok uğraşan değil midir? Cevap 9. Allahü Teala'nın emirlerinin yapılması ve İslamiyet'in yayılması için Şeyh Hayn'ın da Hazreti Ali'nin de radıyallahu teala anhü mecmaîn var kuvvetle çalıştıkları şüphesizdir. Radıyallahu teala anhü mecmaîn. Fakat nas ile açıkça bildirilmemiş işlerde acele etmemek Meşveret etmek, icma elde etmek lazımdır. Böyle yerlerde acele etmek hatadır. Hat cezalarında böyle yapılmazsa, fitne uyanır. Şeyhain, her emirlerinde, Rasulullah'ın bu sünnetini gözetirlerdi. Bunu, Ömer bin Abdülaziz, çok güzel haber vermektedir. hazret Ali böyle yapmadı. Hatta bir gece, Mugire bin Şube ile konuşurken, anlaşmazlık ve fitne korkusu olunca, Zaniye'ye hemen recm ederim." demiş. Mugire de o gece kaçarak Hazreti Muaviye'nin yanına gitmiştir. Denilebilir ki Hazret Ali zamanındaki karışıklıklara kısmen acelesi sebep olmuştur. Hazret Ali'de sekr ve acele çoktu. Şeyhainde ise sahf, teenni ve uzağa görmek çoktu. Böyle olduğunu Abdullah İbn Abbas açık olarak bildirmiş. Hazret Ömer ileriyi görür, yavaş hareket ederdi. Hazret Ali istediğini hemen yapabilecek sanır, harekete geçerdi. Çoğu yapılamazdı, demiştir. Sual on. Kur'an-ı Kerim'i en iyi ezberleyen Hazret Ali, radıyallahu Allahu Təala değil midir? Cevap on. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek şerefi yalnız Hazret Aliye mahsus değildir. Şeyhain ve Zinnureyn, ve Abdullah İbne Mes'ud ve Übey bin Ka'b radıyallahu teala anhü de, Kur'an-ı Kerim'in hepsini ezberlemişlerdi. Şeyhain halifeyken cuma ve beş vakit namazı kıldırırlardı. Sabah namazında Bakara ve Yusuf gibi uzun sureleri okurlardı. Hz. Ali ve diğer hafızlar cemaat arasındaydılar. Hiçbir namazda yanlış okundu dedikleri işitilmemiştir. Bu namazlar cemaatin hıfslarının kuvvetlenmesine yardım etti. Sual 11 hazret Ali radıyallahu teâlâ anh, gaybden haber verirdi ve duaları kabul olurdu. Cevap 11 Gaypten haber vermek ve duanın kabul olması, hazret Ali'de de, Şeyhain'de de çok görüldü. Şeyhain'in bu kerametleri, sahih haberlerle bizlere geldi. Hazret Ali'nin kerametlerini bildirenler arasında yalancıların bulunduğunu Hazret Ali de bildirmiş, çoğunu yanından kovmuştur. Birbirlerinin kötülüklerini de bildirmişlerdir. Buhari'de diyor ki: Şeyh in in duası ile yenilen yemek azalmazdı, artardı. Yine Buhari'de diyor ki: Hazret Ömer'in "Böyle olacağını zannederim." dediği şeyler hep zannettiği gibi olmuştur hazret Ömer'in, İran'da harbeden askerini, Medine'de hutbe okurken görerek, kumandanları Sariye'ye, dağ tarafına dikkat et, dediği meşhurdur. hazret Ömer'in, öldürüleceğinden birkaç gün önce, öleceğine haber verdiği, i̇mam Ahmed'in Ahmet'in Müsnet kitabında yazılıdır. hazret Ebu Bekir'in iman edeceği ve öleceği zaman gördüğü rüyalar, sahih kitaplarda yazılıdır. Nil nehrinin Hazreti Ömer'in mektubuna uyarak akışını değiştirdiği bildirilmiştir. Böyle daha nice kerametleri bildirilmiştir. Böyle olmakla beraber Eshab-ı Kiram'ın yüksek dereceleri keramet derecesinden daha üstündü. Hilafet makamında kerametin az olması lazım olduğunu Füsus kitabı Süleyman aleyhisselamın mucizesini anlatırken bildirmektedir. Sual 12 Hazreti Ali, Rasulullah'ın yakın akrabası ve ahiret kardeşiydi. Bundan daha büyük şeref olur mu? Cevap 12 Evet, Hazreti Ali, Rasulullah'ın çok yakın akrabasıdır. Buna kimsenin bir diyeceği yoktur. Şeyhain de Kureyş kabilesindendir ve kızları, Resulullah'a zevci olmakla şereflenmiştir. Fakat bu yakınlıklar en üstün olmaya sebep olamaz. Akrabanın birbirinden yakın olduklarını bildiren ayet-i kerime miras için gelmiştir. Halifelikle, hakimlikle ve imamlıkla ilgisi yoktur. Eğer halifelik akrabalıkla olsaydı, Hz. Ali'nin değil, Hz. Abbas'ın radıyallahu teala anhüma Halife seçilmesi lazım gelirdi. Kralların, diktatörlerin adetleri buna senet olamaz. Halifeliğin miras gibi babadan oğula kalmayıp kabiliyeti liyakati olanın seçilmesi Tevratta da bildirilmişti. Allahü Teala Hazreti Musa'dan sonra Yuhşa aleyhisselamı peygamber yaptı. Harun aleyhisselamın oğullarını yapmadı. İslamiyette de halifenin Kureyş kabilesinden olacağı bildirildi. Bu kabilenin, hangi kolundan olacağı bildirilmedi. Bu kabileden olup, hilafetin dokuz şartı kendinde bulunan kimsenin, halife olmaya hakkı olur. Fakat, halife olmak için, söz birliğiyle seçilmek, veya önceki halifenin vasiyet etmesi, veya güç ile, darbe ile ele geçirilmiş olması lazımdır. Şeyhain, Radiyallahu Teala anhuma hilafetin şartlarına malik idi ve söz seçildiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekr, Radiyallahu Teala anh için kardeşimdir ve yakın arkadaşımdır buyurdu. Ömer Radiyallahu Teala anh için de kardeşim bana da dua et buyurdu. Ahiret kardeşi Yalnız Ali radıyallahu teala anh olduğu ise de bunun halifelikle bir ilgisi yoktur. Eshabını birbirleriyle kardeş yaparken Hazreti Ali ağlayarak geldi. Eshabını birbirleriyle kardeş yaptın. Beni kimseyle kardeş yapmadın diyerek üzüldüğünü bildirdi. Rasulullah da sallallahu aleyhi ve sellem onun halini acıyarak sen benim Dünyada ve ahirette kardeşimsin." buyurdu. "Ben yine Car'ın reisi Esad bin Zerare ölünce Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem yanına gelip bize bir reis tayin et dediklerinde siz benim kardeşlerimsiniz. Sizin başkanınız ben olayım." buyurdu. Bu kardeşlik onların şeyhainden daha üstün olduklarını göstermez. Sual 13. Her Müslümanın Hz. Ali'yi sevmesi Şura Suresi'nin 23. ayetinde emrolundu. Cevap 13. Bu ayet-i kerimede mealen sizden karşılık olarak yalnız akrabamı sevmenizi istiyorum buyuruldu. Ali'yi sevmek imanın alametidir. Ona düşmanlık münafıklık alametidir. Ve Seninle harp edenle harp ederim. Seninle sulh eden ile de sulh ederim. Hadisi i şerifleri de böyledir. Evet, ehli beyti sevmek ve saymak ve Resulullah'ın zevcelerine saygı göstermek her Müslüman'a vaciptir. Hazreti Abbas, radıyallahu teâlâ anh da buna dahildir. Hadisi i şerifte, amcamı inciten beni incitmiş olur buyuruldu. Bir hadisi i şerifte Ensar'ı sevmek iman alametidir. Ensar'a düşmanlık etmek münafıklık alametidir. buyruldu. Eshab-ı kiramın hepsi içinde Eshabımı seven beni sevdiği için sever. Eshabıma düşmanlık eden bana düşmanlık etmiş olur. Onları inciten beni incitmiş olur. Beni inciten de Allahü Teala'yı incitmiş olur buyuruldu. Sual 14 hazret Ali'ye yardım etmek, her Müslümana vaciptir. Tahrim suresi bunu gösteriyor. Cevap 14 Evet, Tahrim suresinin 4. ayeti kerimesinde, mealen, salih müminler ona yardımcıdır, buyuruldu. Bu ayeti kerime, salih müminlerin, hazret Ali'ye yardımcı olduklarını değil, Resulullah'a yardımcı olduklarını bildirmektedir. Salih müminlerin de Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer olduğunu Eshab-ı Kiram söz birliği ile bildirmişlerdir. Bu ayeti kerime şeyh şanlarını göstermektedir. Sual 15. Peygamberimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Ali'nin peygamberlere müsavi olduğunu bildirdi. Cevap 15. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalnız Hazreti Ali'yi değil başka sahabileri de peygamberlere aleyhimüsselavatü vetteslimat benzetmiştir. Bununla o peygamberin üstün sıfatlarından birinin onda da bulunduğunu haber vermiştir. Böylece Ebu Ze'nin zühdünü İsa Aleyhisselam'a ve Ebu Bekir'in merhametini de İsa aleyhisselam'a ve Ömer'in şiddetini Nuh aleyhisselam'a ve Ebu Musel Eşarî'nin güzel okumasını Davud aleyhisselam'a benzetmiştir. Sual 16. Kuş kebabı olayı Allahü Teala'nın Ali'yi radyallağü Teala anı çok sevdiğini göstermiyor mu? Cevap 16. Rasulullah'ın yanında kuş kebabı vardı. Ya Rabbi. Sevdiğin kullarından birini gönder. Bu kuşu onunla beraber yiyelim. Buyurdu. Hazret Ali geldi. Birlikte yediler. Bu haber elbet doğrudur. Hazret Ali elbet Allahü Taaalin sevgili kullarından biridir. Fakat bu müjde yalnız ona gelmiş değildir. Hazreti Ebubekre ve Hazreti Ömer'e de böyle müjde verilmiştir. Allahü Taaalā Ebu Bekre yalnız tecelli eder, başkalarının hepsine birden tecelli eder ve Ömerden daha hayırlı bir kimse üzerine güneş doğmamıştır. Hadisi şerifleri meşhurdur. Sual 17. Benim yanımdaki yerin Musa'nın yanında Harun'un yeri gibidir. Hadisi şerifi de onun halife olacağını göstermiyor mu? Cevap 17. Tecrit kitabı bunu yazarken Tebük gazasındaki "Sen benim yanımda Musa yanındaki Harun gibisin. Fakat benden sonra peygamber yoktur." hadisi-i şerifine işaret etmektedir. Bu hadisi şerifteki "benden sonra benden başka" demektir. Kur'an-ı Kerim'de Câsiye Suresi'nin 22. ayetinde de böyle demektedir. Çünkü Harun aleyhisselam, Musa aleyhisselamdan sonra yaşamadı, daha önce öldü. Bu hadis-i şerif, Tebük gazvesine giderken, Medine'de Ali'yi radıyallahu teâlâ anh, kendi yerine bıraktığı için söylendi. Çünkü Hazreti Musa da Tur dağına giderken, yerine Harun aleyhisselamı vekil bırakmıştı. Bu hadis-i şerif, hazret Ali için büyük şereftir, ve çok üstünlüktür. Fakat şeyhainden radıyallahu teala anühüma daha üstün olduğunu göstermez. Sual 18 Hazret-i Ali'nin Rasulullah'ın halifesi olduğu Gadîruhum'daki hadîs-i şerifte bildirilmedi mi? Cevap 18 Gadîruhum hadisine gelince Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazret-i Ali'yi Yemen'e hakim vali yapmıştı. Beytül olan bir cariyeyi Hazret Ali kullandı. Bu hareketi dedikodu haline aldı. Bu dedikodu Resulullah'ın mübarek kulağına kadar geldi. Fitneyi önlemek için Hazreti Ali'yi sevmeyi emir buyurdu. Kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır. Buyurdu ki beni seven Ali'yi de sevsin demektir. Mevla kelimesi Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde vardır. Sevilen kimse manası verilmiştir. Bu hadis-i şerif Allah'a inanan misafirine ikram etsin hadisi şerifi gibidir. Bu hadis-i şerif yalnız Hazreti Ali için değildir. Hazreti Hasan için ya Rabbi onu seviyorum. Onu sen de sev. Onu sevenleri de sev buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke ile Medine arasında bulunan Gadirhum ismindeki yere gelince Hazret-i Ali'nin elini tutup "Kim'in mevlası isem Ali de onun mevlasıdır. Ya Rabbi onu seveni sev, onu sevmeyeni sevme." buyurdu. Sonra Hazreti Ömer Hazret-i Ali'nin yanına gelip "Ne mutlu sana ya Ali!" ''Bütün mü'minlerin sevgilisi oldun.'' dedi. Müslüm kitabında Zeyd bin Erkam diyor ki, ''Gadîruhum'' denilen su başında, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okudu. ''Ben de insanım. Bir gün ecelim gelecek. Size Allah'ın kitabını ve ehl Beytimi bırakıyorum. Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği yola sarılınız. ehl Beytimin kıymetini biliniz.'' buyurdu. Tirmüzi'de, İmran bin Hasin diyor ki, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, bizi hazret Ali'nin emrinde cihada gönderdi. hazret Ali, esir denilen cariyelerden birini kendine aldı. Dört kişi bunu Resûlullah'a söylediler. Rasulullah çok üzüldü. Ali'den ne istiyorsunuz? Ali bendendir, ben de ondanım. Benden sonra, o her mü'minin velisidir, buyurdu. Bu hadisi i şerifler, ehl -i beyti sevmeyi emretmektedir. Mevla, veli sevilen kimse demektir. Zeyd bin Erkam, Tirmüzi'de bildiriyor ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Size iki şey bırakıyorum. Bunlara yapışırsanız, benden sonra doğru yolda kalırsınız. Biri ötekinden daha büyüktür. Bu, Allah'ın kitabıdır. İkincisi beytimdir. Havz başında bana kavuşuncaya kadar ikisi birbirinden ayrılmaz. Birbirinden ayrılmaz demek Kur'an-ı Kerim'e sarılan kimsenin ehlibeyti sevmesi lazımdır demektir. Ehlibeyte yapışmak onları sevmektir. Kur'an'ı ı Kerim'e uymak sevap olduğu gibi ehlibeyti sevmenin de böyle sevap olduğunu bildirmektedir. Bu hadisi i şeriflerin hiçbiri Hz. Ali'nin halife, imam olacağını göstermiyor. Bu hadisi i şerifleri ileri sürerek ehli sünneti kötülemek, Müslümanlar arasında bölücülük yapmak pek haksız ve çok yanlıştır. Cenab-ı Hak hepimize Ehli Beyt'i ve ashab-ı kiramın hepsini radıyallahu teala anhum ecmaîn sevmek nasip eylesin. Amin. Soru 19. Hazreti Ali radıyallahu teala an iman etmeden önce küfür üzere bir an yaşamadı. Cevap 19. İman etmeden önce küfr üzere olmamak üstünlük olsaydı sonra gelen müslümanların hepsinin eshab-ı kiram'dan daha üstün olmaları lazım gelirdi. Hadisi şerifte iman edenin geçmiş suçlarının hepsi affı olur buyuruldu. Sual 20 hazret Ali, İslamiyet'e pek çok hizmet etti. Cevap 20 İslamiyet'e çok hizmet edenin, şeyhain olduğu güneş gibi meydandadır. Çünkü, Kur'an-ı Kerim'i cem eden, şeyhain'dir. hadisi i şerifleri rivayet etmek çığırını açan, din bilgilerini kısımlara ayıran, Arabistan'ı fetheden, İslamiyeti Rum ve İran topraklarına yerleştiren şeyhindir. Yeryüzündeki Müslümanların çoğu Maliki, Hanefi ve Şafii mezebindedir. Bu mezheplerin temel bilgileri Hazret Ömer'in elde ettiği icma meseleleridir. Bu mezheplerde Hazret Ali'den gelen bilgiler pek azdır. Hazret Ali zamanında hiç kafir memleketi fethedilmedi. Müslümanlar arasında birlik ve huzur sağlanamadı. Bu ümmetin Şeyhay'den istifadesi Hazret Ali'den olan istifadesinden çok fazladır. Çığır açanların sevabı bunlara uyanların çokluğu kadar çok olur. Ehli sünnet olan Müslümanların hepsi Şeyhay'nin gösterdikleri yoldadır. Yeryüzündeki Müslümanların çoğu ehli sünnettir. Hazret Ali'yi seviyorum diyenlerden Üç sapık fırka meydana geldi. Üçü de İslamiyeti parçalamak için çalıştılar. Allahü Teala merhamet etmeseydi İslamiyeti yok edeceklerdi. Bunlardan biri İmamiyye fırkasıdır. Bunlara göre Kur'an-ı Kerim'i toplayanlar sağlam kimseler değilmiş. Çünkü İmamiyye fırkasında olanlar Esabe-i Kirama ve meşhur 7 kıraat imamına inanmıyor onların inandıkları, on iki imamdan gelen bir haber de yoktur. Merfu hadisler de bildirmedikleri için, güvenecekleri bir hadis kitapları da yok. Zeydiye fırkası da, hadis-i şeriflerden alınmış olan din bilgilerinin çoğuna inanmıyorlar. İslam tarihinde, kanlı ayrılıklara sebep oldular. İsmailiyye kısmı ise, hepsinden daha kötüdür. Tam İslam düşmanıdırlar. Müslümanların, İmanlarında ve amellerinde sayısız bozuk bid'atleri hep bu üç fırka ortaya çıkardı. Evet, bunların kötülükleri Hazreti Ali'yi radıyallahu teala anh lekelemez. Bunun gibi Yezid'in ve Emevi hakimlerinin kötülükleri de Hazreti Muaviye'yi radıyallahu teala anh lekelemez. Zulmleri, günahları kendilerinedir. Hazreti Ali'ye bunlardan hiçbir sevap gelmemektedir. Halbuki, ki yeryüzündeki ehli sünnetin sevaplarından kıyamete kadar her gün şeyhaine sayısız sevap asıl olmaktadır. Sual 21. Hazret-i Ali'nin bedeni de ruhu da kamil idi. Bunun içinde şeyhainden daha üstündür. Cevap 21. Bedeni ve ruhi üstünlüğe cevap vermeden önce Mevakıf şerhi yazısını da bildirmek Hepsini birlikte cevaplandırmak uygun görüldü. Mevakıf diyor ki: Üstünlüğe sebep olan yükseklikler Hazret-Ali'de toplanmıştır. Hazret-Ali eshabın en alimiydi. Rasulullah'ın yanında büyüdü. Ona damat oldu. Çok zekiydi. Rasulullah'tan onun öğrendiğini başkaları öğrenemedi. Hazret Ebu Bekir ise büyük yaşta 38 yaşında imana geldi. Resulullah ile her gün bir kere görüşürdü. hazret Ali'nin zühdünü bilmeyen yoktur. İhsanı da çoktu. Namazda bile yüzüğünü sadaka verdi. Bunun için ayet i kerime ile övüldü. Nezr orucu tuttuğu gün, iftar edeceği zaman, yemeğin hepsini gelen fakire, yetime ve esire verdi. Bunun için de ayet i kerime ile methedildi hazret Ali'nin gazvelerdeki şecaati, kahramanlığı da herkesten çoktu. Hendek gazvesinde Ali'nin bir kılınç vurması bütün ins ve cinnin ibadetlerinden daha kıymetlidir. Hadisi i ile övüldü. Hayber'de ve başka gazvelerdeki kahramanlıkları ve metolunmaları da meşhurdur. Güzel ahlakı da o kadar meşhur olmuştur. Kuvveti de çoktu. Hayber kalasının kapısını kopardı. Bu kapıyı Adelem'in kuvvetiyle değil, Allahü Teala'nın verdiği başka kuvvetle kopardım, dedi. Hazret Ali soy ile ve nikah ile Resulullah'a çok yakındı. Abbas yalnız babadan Abdullah'ın kardeşiydi. Ebu Talip ise anadan ve babadan kardeşiydi. Hazret Ali kadınların en üstününün zevciydi. Cennet gençlerinin en üstünü olan Hasan ve Hüseyin'in babalarıydı. Cevap olarak deriz ki, Hazret Ali, an elbet bu üstünlüklerin sahibidir. Bütün Müslümanların buna inanmaları ve onu çok sevmeleri lazımdır. Fakat halife olmak için başka üstünlükler de vardır. Çeşitli mesleklerde, çeşitli sanatlarda en üstün olmak için. Aranılan üstünlük başka başkadır. Alimlerin en üstün olmak için soya, surete, mala bakılmaz. Bunlara bakılsaydı Ebu Hanife'nin, Şafii'nin, Malik'in ve Ahmed bin Hanbel'in talebeleri arasında kendilerinden daha üstünleri bulunurdu. Askerlikte en üstün olmak için tıp ilmi, güzel yazı, şiir yazmak gibi üstünlüklere bakılmaz peygamberlere halife olmak için aranılan üstünlük, peygamberlik vazifesini yapmak için, peygamberlere verilmiş olan üstünlüklere benzeyen üstünlüklerdir. Bunun içindir ki, alimler, veliler ve emr-i maruf ve nehy-i münker ve cihat yaparak dinin yayılmasına çalışanlar, kendilerinden daha kuvvetli olan sporculardan ve tüccarlardan ve hesap uzmanlarından daha kıymetli, daha üstündürler. Bunun için halife seçilmekte, Rasulullah'ın ehemmiyet verdiği ilimde, ahlakta ve işlerde en üstün olmak lazımdır. Hatta bu üçü arasında işe daha çok bakılır. Çünkü ümmet arasında istidlal ederek, araştırarak veya ilham olunarak yeni bilgilere kavuşanlar bulunabilir. Fakat bu bilgiler peygamberin ilmi kadar kıymetli olmaz. Peygamberlik ilmi, İslamiyeti yaymaya, bunlardan ahkam çıkarmaya, bunları açıklamaya, şüpheye düşülenler arasında sağlamını seçmeye, söz birliği elde etmeye yarayan ilimdir. Üstün olan iş ise, ümmet arasında rahat, düzen ve huzur sağlayan iştir. Dört halifenin zamanları iyi incelenirse, hazret Ali'nin peygamberlik bilgilerinde ve işlerinde, Şeyhayn'dan daha üstün olduğu asla görülemez. Hazret-Ali'nin ilmi çabuk cevap vermekte üstün olduğu gibi Şeyhayn'ın ilimleri de sabır ve araştırarak söz birliği yaparak cevap vermekte daha üstündür. Hazret-Ali'nin zühdü çok olduğu gibi Şeyhayn'ın zühdü de çoktu. Şeyhayn'ın kerem ve ihsanları Hazret-Ali'nin ihsanından kat kat çoktu. Namazda yüzüğünü vermesi ve iftarlığını vermesi de sağlam olarak bildirilmiş değildir. Sağlam dersek de Hazreti Ebubekrin sadakaları ve ihsanları ve ayet-i kerimelerle met yanında daha üstün olmadığı meydandadır. Hazret Ali'nin bilek kuvveti üstün ise de Şeyh'inin mürtetlerle İran ve Rum devletlerine meydan okumalarındaki kuvvetleri daha üstündür. Şeyh'inin bütün ümmeti razı etmeleri ve geçimsizlikleri gidermekteki güzel ahlakı kat kat daha çoktu. Hazret Ali soydan çok yakın ise de Şeyh'in kabirde, mahşerde ve cennete giderlerken Resulullah'a daha yakındırlar. Hazret Ali, Hazret Fatıma'nın zevci olmakla şereflendiği gibi Hazreteyi Boberkir de Rasulullah'ın sevgili zevcesi, ve cennetteki arkadaşı olan Hazret Aisha'nın babası olmakla şereflenmiştir. Kur'an-ı Kerim'de on ayet Hazret Aisha'yı methetmektedir. Fıkıh ilminin dörtte biri ondan öğrenilmiştir. Hazret Ömer'in kızı Hazreti Hafs'a da Rasulullah'ın dünyada ve cennette zevcesidir ve Cebrail aleyhisselam onu çok namaz kılıcı ve çok oruç tutucu diye övmüştür. Hz. Ali'nin çocukları arasında, insanların en iyileri bulunduğu gibi, İslamiyete çok zarar verenleri de vardır. İsmailiye, Zeydiye ve İmamiye sapık fırkaları, onun çocuklarından hasıl oldu. Etrafına cahilleri toplayarak, sayısız Müslümanı yoldan çıkaran, yüze yakın torununun kanlı maceraları, tarih kitaplarında uzun yazılıdır. Şeyh'inin çocukları arasında böyle din yıkıcıları hiç görülmedi. Abdullah bin Ömer, Hazreti Ayşe Salim, Kasım ve Ubeydullah bin Ömer, Ömeri ve başka evlatları insanları hidayete, saadete kavuşturdular. On iki imamdan sonra gelen Şihabüddin'i sühre verdi ve Fahruddin'i sühre verdi gibi tasavvufcular. Ve Fahruddin Razi veli Liyuddin gibi kitap sahipleri hep Şeyhay'nın evlatlarından feyz alarak hidayete kavuştular. Bir insanın anasının ve babasının haşimi olması veya çocuklarının çok olması en üstün olmaya sebep olsaydı Hazret Ali'nin Rasulullah'tan haşa daha üstün olması lazım gelirdi. Bu üstünlüklerin peygamberlik derecesi yanında tesirleri olmaz başkalarından daha üstün olmaya tesiri olur denirse bu üstünlüklerin peygamberliğe tesiri olmadığı gibi peygamberlik sıfatlarının da peygambere benzemeye de tesiri olmayacağı meydandadır. Evet bunlardan başkasının üstünlüğüne tesir eder. Bunun içinde Hz. Ali kendi hilafeti zamanında bulunan eshab-ı kiramın hepsinden daha üstündür. Ehli sünnet alimleri böyle inanmaktadır. Buraya kadar yazılanlar, Nasirüddîn-i tecrit kitabına cevaptır. Sual 22 Halife olmak için eftal olmak, daha üstün olmak lazımdır sözü, nasıl doğru olabilir? hazret Ali daha üstün olduğu halde, Rasulullah ile gaza yaparken, Kureyşlilerin babalarını, arkadaşlarını öldürdüğü için ve dine davet ederken, Kimsenin göz yaşına bakmadığı için ve ceza vermekte acele ettiği için cahiller onun emrine girmek istemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruh hastalıklarının mütehassısı olduğundan bu sebeple başkalarını halife yapmış olabilir. Cevap 22. Milletleri ıslah etmek, rahata ve huzura kavuşturmak için Allahü Teala peygamberler aleyhimüsselavatü ve teslimat göndermiştir. Peygamberin de, peygamberlik sıfatlarında en üstün olanı halife seçmesi lazımdır. Başkasını seçerse, sefahet ve zulm yapmış olur. Kureyşliler, babalarını, arkadaşlarını öldürenlerin emrine girmek istemezlerdi demek yanlıştır. Doğru olsaydı, hazret Ali'den daha ziyade Resulullah'ı istemezlerdi. Çünkü değil hazret Ali'nin, bütün hesabın, Gazalarda Kureyşleri öldürmeleri hep Rasulullah'ın emriyle oldu. Halbuki iman edenleri Rasulullah'ı canlarından çok sevdiler. Sual 23. Rasulullah'a yardım etmek ve İslamiyeti yaymak ve Arabistan'da acem ve Rum memleketlerinde cihad etmek ve Kur'an-ı Kerim'i toplamak ve memleketler almak Müslümanlara yardım etmek peygamberlik sıfatlarıdır diyerek şeyh daha üstün bilmek çeşitli sorulara sebep olur. Şöyle ki Şerhime vakıf ve Şerhi Akaid gibi Ehli Sünnet'in en kıymetli kitaplarında üstünlük sevabın çok olmasıdır diyor. Yukarıda bildirilen üstünlük bu kitapların söz birliğini değiştirmek olmaz mı? Sonra o tarife göre Kafir memleketlerini ele geçiren Hazreti Muaviye ve başka komandanların Hazret Ali'den daha üstün olmaları lazım gelmez mi? Üçüncü olarak deriz ki o üstünlükler sonradan ele geçen şeylerdir. İnsanın kendinde bulunan üstünlüklerle birlikte bulunurlarsa daha üstün olur. Hem de hadisi şerifte Allahü Teala bu dini facir, kafir kimseyle de kuvvetlendirir buyuruldu. Ayrıca deriz ki, kendilerine yalnız bir iki kişi inanmış olan peygamberler vardı. Bu ise memleketler ele geçirmenin, dini yaymanın, peygamberlik sıfatları olmayacağını gösteriyor. Yok eğer, bizim peygamberimize benzemek düşünülüyor ise, peygamberler birbirlerine elbet benziyorlardı. Demek ki peygamberimize benzemek, başka sıfatlarda benzemek imiş. Sonra memleketleri almak, daha üstün olmayı gösterseydi Hz. Ömer'in Hz. Ebu Bekir'den daha üstün olması lazım olurdu. Peygamberimizin zamanında yapılan gazvelerde Hz. Ali'nin hizmeti hepsinden daha çoktu. Peygamberimizden sonra yapılacak fetihler ve hizmetler de ilk halife seçilirken bilinmiyordu. O halde Hz. Ebu Bekir'in daha üstün olduğu ve halife seçilmesinin söz birliği ile olduğu nasıl kabul olunabilir? Cevap 23. Bu şüpheler, sözümüzün iyi anlaşılmadığını göstermektedir. Üstünlük, yalnız dini yaymak, cihad etmek, memleketler ele geçirmek ve Kur'an-ı Kerim'i cem etmektir demedik. Bunlar, üstünlüğe sebep olan iyiliklerden birkaçıdır. Bu sebepleri üçe ayırabiliriz. Birincisi, peygamberlik sıfatlarına benzemektir. Rasulullah'a yardımda üstün olmaktır. Resulullah'tan sonra onun vazifelerini tamamlamaktır. Ehli sünnet alimleri vazife taksimi yaptı. Biri hadisi i şerif bilgilerini, ikincisi kelam itikad bilgilerini yaydı. Ehli sünnet aliminin sözü deyince iki kısımdakilerin de söz birliği anlaşılır. Ehli sünnet alimleri şeyhainin üstün olduğunu söz birliği ile bildirdi. Cihat deyince, kılınç cihat anlaşıldığı gibi, sözle, yazı ile cihat da ve nefs ile cihat da anlaşılır. İkinci ve üçüncü cihatta Hazreti hazret Ebu Bekir daha üstün idi. Cihat ayeti gelmeden önce, on üç sene Mekke'de ve bir sene Medine'de, hep cihat yaptı. Benden sonra peygamber gelseydi, Ömer elbette peygamber olurdu. Hadisi şerifi, Şeyhayn'ın peygamberlik sıfatlarına malik olduklarını açıkça bildirmektedir. Facirlerin dine hizmet etmeleri, onlara elbet fâhide vermez. Fakat bu ileri sürülerek, emri i ve cihadın üstünlüğü ve sevabının çokluğu da inkar edilemez. Şeyhayn'ın in, radıyallahu teâlâ anhum'a, facir olmadığı, salih oldukları da, Ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerle bildirilmiştir. Buna inanmayanın kendi imanından şüphe etmesi lazım olur. Rasulullah'a benzemek üç türlü olur. Birincisi peygamberlik makamında benzemek olup böyle benzemek yalnız peygamberlere mahsustur. İkincisi peygamberlik vazifelerini yapmakta benzemektir. Şeyh bu bakımdan benzediklerini Önceki sahifelerde uzun bildirdik. Üçüncüsü, onun yaptığı ibadetleri yapmakta benzemektir. Bu benzeyiş, zamana ve dinlere göre değişir. Dinlerin çoğunda, cihat emrolunmamıştı. O peygamberlerin cihat yapması, ibadet olmazdı. Nerede kaldı ki üstünlük olsun? Bizim dinimizde cihat etmek, memleket almak emrolundu. Peygamberlik vazifesi oldu. Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir'den üstün olurdu sözü yanlıştır. Doğru denirse Şeyhainin Rasulullah'tan üstün olmalarını söylemeye yol açar. Şeyhain Rasulullah'ın başladığı ve tamamlanacağını bildirdiği cihatları ve fetihleri yaptılar. Hayatında olduğu gibi vefatından sonra da onun cihadında hizmet ettiler. Hazreti Ömer de Hazreti Ebubekir'in başladığı cihadı tamamladı. Bunun için ben Ebu Bekr'in halifesiyim dedi. Sual 24. Rasulullah Ebu Bekr namaz kıldırsın dediği zaman Hazret Ali orada yoktu. Orada olsaydı Ali kıldırsın derdi. Yahut da yaşlı olduğu için imam olmasını emreyledi. Şeyh'inin cennettekilerin en üstünü olmaları. Ve Ebü Bekir'in cennete önce girmesi de Hazret Ali'den başkası için olabilir. Hazret Ali'nin bu ümmetin en üstünü Ebubekirdir Bekir'dir, sonra Ömer'dir demesi de benden sonra üstünü demek olmaz mı? Çünkü Hazret Ali çok yüksek olduğundan Resulullah gibi ümmetin dışında üstündedir. Cevap 24. Hazret Ebu Bekir'in üstün olduğunu biz söylemiyoruz. Bunu Hazreti Ömer ve Hazret Ali ve Ebu Übeyde ve Abdullah İbn Mesud gibi Eshab-ı Kiram'ın büyükleri ve Ensar'ın çoğu söylediler. Onu halife seçtiler. Kays bin Ubâd diyor ki: Hazret Ali bana dedi ki: Resulullah hastayken namaz vakti geldi. Ebu Bekir'e söyleyiniz namazı kıldırsın buyurdu. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Vefat edince düşündüm. Dinin direği olan namazda, Rasulullah'ın önümüze geçirdiğini, önümüze geçirerek, Ebu Bekri halife seçtik. hazret Ali'nin bu sözünü, Ebu Amr'in İstihab kitabında, Hasen-i Basri bildirmektedir. İstihab kitabını yazan, Ebu Amr Yusuf bin Abdullah Kurtubi, İbni Abdilber ismiyle meşhur olup, 463'te vefat etmiştir. İstiyab kitabı, 1328'de Mısır'da basılmış ve 1379 miladi 1960'da Beyrut'ta fotokopisi yapılmış olan el Isabe kitabının kenarında basılmıştır. hasen Basri'nin haber verdiği, hazret Ali'nin bu sözü, İstiyab kitabının ikinci cildinin 251. sayfasında. Abdullah bin Ebi Kuhafe isminde yazılıdır. İmam Rabbani'nin Reddi Ravafit kitabında ve Abdülkadir Geylani'nin Guniyetü Talibin kitabında da yazılıdır. Yine istiab kitabında Hakem bin Hacer dedi ki, Hazret Ali'den işittim. Kim beni bu Bekir'den ve Ömer'den üstün tutarsa iftira etmiş olur. İftira edenleri dövdüğüm gibi onu döverim. Radiyallahu teâlâ anhum ecmain.